Dinimizi anlayabilmek için, Allah neyi vahyetmişse, Allah'tan öğrenmemiz lazım. Dinin temeli, esası Allah'a imandır, İslam'dır, ihsandır demiştik. Bunların her üçünde de, önce Allah'a iman gelir, Allah'a abdiyet gelir, evet, bir de Allah'ın huzurundaymış gibi, Allah'a abd olmak geliyordu. O zaman önce Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın isimlerini anlatırken, bir ismi anlatıyoruz. Mesela Allah'ın Vedud ismini anlattık. Onunla beraber birçok ismi de ne yaparız? Onunla beraber anlatmak zorunda kalırız. Yani sadece o ismi öğrenmiyoruz. O isimle beraber diğer isimlerdeki özellikleri de öğrenmiş oluyor. Rabbimizi sıfatlarından, isimlerinden biraz daha tanımış oluyoruz. Eğer tanımadığımız bir Allah'a, bir Rabbe iman ettiğimizi söylersek, Allah'ı ne kadar tanıyorsak, imanımız o kadardır. Hele bir de Allah'ı yanlış tanıyorsak, o zaman o Allah olmaz, bizim kendi kendimize hayal ettiğimiz, vehmettiğimiz putumuz olur. Allah'ın Vedud isminden sonra Allah'ın Hamid ismini anlamaya çalışacağız. Fatiha'daki ilk suredeki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. buyuruyordu. Onun için önce Hamid ismini tanımaya çalışacağız. Aslında Allah'ın ismini bilmek, sıfatını bilmek öyle basit, kolay bir şey değildir. Onu anlamak kolay bir şey değildir. Mutlaka aklın sonuna kadar kullanılması gerekir. Onu anlamaya çalışmamız gerekir. Bir ismi bir sefer anladıktan sonra, Allah deyince o ismi de beraberinde zikretmiş oluruz o mana gönlümüzde açılmalıdır, hazır olmalıdır en azından Allah hamiddir deyince neyi anlıyoruz, anlamış oluyoruz Allah hamde layıktır hamd Allah içindir övme, övülme evet. Allah'a aittir bu bu kadar basit değil bu bu kadar küçük değil Söz konusu olan, bütün alemleri yaratan Allah'tır. Öyle iki kelimeyle, ben anladım demek doğru değildir. Anlamış gibi yapmaktır. Anlamak başka şey, anlamış gibi yapıp kendini kandırmak başka bir şeydir. Anlamazsak ne olur? Anlamazsak zulüm olur. Kendi kendimize zulmetmiş oluruz, kendimizi o ismin nurundan mahrum bırakmış oluruz. Kendimizi karanlıkta bırakmış oluruz. Elbette ki Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle anlamaya çalışacağız. Evet, söylediğim gibi kısaca yalnız. Öyle uzun uzun değil. Uzun uzun anlatırsak, mesela anlatmadan önce bir bakayım. Ne kadarını, hangi ayetleri anlatmam gerekir diye bakıyorum. Karşımıza bir derya çıkıyor, izah etmek mümkün değil. Anlatmak mümkün değil. Yani bir deryayı bir damlaya sığdırmak mümkün değil. Ne yapıyoruz? Bizim için şu anda, şu an itibariyle Allah'a yürürken en acil öğrenmemiz gereken neyse onu anlatıyoruz. Mesela başka bir zaman aynı ismi bir daha anlatsam bu anlattıklarımdan birini bile anlatmayacağım. Evet. Allah hamildir. Önce bir ayet okuyayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hac suresinin 24. ayeti. Allah önce اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُوا الَّذ۪ينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّةٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından nehirler akan cennetlere koyar Yaplayıv nefiha <yuhallewne> min esavire min zehbin ve ludo. Onlar orada evet, Altından bilezikler ve onlar incilerle süslenecekler. Ve libasuhum fiha harir. Onların oradaki elbiseleri de ipekten olacak. Buyurdu. Kimdir bunlar? Ve hudu ilatte yibi minel -kıvr. Çünkü onlar sözün en güzeline, en temizine hidayet edilmişler. Nedir o güzel söz? Ve hudu ila siratil hamid. Onlar hamid olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişler. Onlar hamidin yoluna hidayet edilmişler. Hamid'in yolu. Hamid'in yolu demek, Allah'ı övme yolu. Allah'a hamd etme yoluna iletilmişler. Sözün en Evet, Bunlar cennetliklerdir. Hamd etme yolu nasıl bir yoldur? Elbette ki sirat-i müstakimdir. Ama bu sirat-i müstakimde yürürken, o yürüyenler nasıl yürüyorlar hamd ile yani hayatını hamd ile yaşar. Allah'a hamd ederek yaşar. Bu durumda hamd nedir? Onu bilmek lazım, onu öğrenmek lazım. Evet, başka ayet-i kerimeler de var bu konuda. Allah Ganiyül hamid dedi. Allah gani ve Hamid'tir. Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey kendisine ait olan, övgüye layık olandır. Ganiyül hamid. Azizül hamid dedi. Aziz, Allah'tır. Bütün şeref Allah'a aittir. Bütün izzet Allah'a aittir. O, o, onun için hamde layıktır. Övgüye layıktır. Allah Hakimün Hamid'dir buyurdu. Her işi bir hikmetledir. Her işi övülmeye layıktır. Her ne varsa, her ne yapıyorsa, her neyi yaratmışsa evet, bir hikmetledir. Onun için hamde layıktır. Allah Veli'ül Hamid'dir. Allah dosttur. Allah velidir. Hamd edenler Allah'ın velayetine veli olmaya hak kazanırlar. Evet, söyledim. Hamd'i hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Hamd'i nasıl yapmamız gerekiyor? Allah'ın zatına hamd etmemiz lazım. Allah'ın sıfatlarına hamd etmemiz lazım. İsimlerine hamd etmemiz lazım. Allah'ın efarını işine Hamd etmemiz lazım. Allah'ın sevgisine hamd etmemiz lazım. Bir de hamd ettiğimize hamd etmemiz lazım. Evet, Hamid Allah'ın ismidir. Bu ismin herhangi bir kura verilmesi evet, caiz değil, doğru değildir. Ama... Hamid ismi bilinmeyince, anlaşılmayınca, başka bir mana verilince, belki sorun çıkmayabilir ama aslında Allah'ın hiçbir, hiçbir ismi, herhangi bir kula onu vermek doğru değildir. Hamid ismi asla doğru değildir. Çünkü Hamd sadece Allah'a aittir buyurdu. Hamid olan bir tek Allah'tır. Eğer bir kula verilmişse, önüne evet, abd kelimesini koyup ne demek lazım? Abdülhamid demek lazım. Çünkü hamd şükre benzemiyor. Şükür, hamdın başlangıcıdır. Allah bir kula bir nimet verdiğinde, o kul o nimeti gördüğünde, aldığında, onunla sevindiğinde, Evet. ne yapar? Ona hamd ve şükür eder. Şükür hamdın başıydı. Ama hamd devam ediyor yalnız. Allah hiç nimet vermese de Allah'a gene hamd edilmesi lazım. Allah'ın zatına hamd edilmesi lazım. Bir nimeti alamadı diye Allah'ı yok sayamaz. Varlığını yok sayamaz. Allah yerde gökte ne varsa Hepsi Allah'a evet, hamd ile tesbih eder dedi. Birinin hamid olabilmesi için yerin göğün onu tesbih etmesi lazım. Ona hamd etmesi lazım. Aynı şekilde eğer biri hamd etmese de, hiçbir varlık hamd etmese de o kul, o varlık hamden layıksa ismi hamid olsun. O hamde olsun, ona hamd edilsin. Hiç kimse Allah'a hamd etmese de Allah gene hamde layıktır. Kullarının, varlığın Allah'a hamd etmesiyle Allah'ın zatında, mülkünde, sıfatlarında hiçbir şey artmaz. Etseler gene bir şey artmaz. Etmese de bir şey eksilmez. Hamid olabilmek için onun öyle olması gerekiyor. Onun için bir tek hamde layık olan Allah'tır. Aynı zamanda kendisine hamd edilenin, hamd edilenin hamd etmesiyle onda bir değişikliğin olmaması gerekir. Ancak o zaman hamid olur, hamde ancak o zaman layık olur. Onun için hamd sadece Allah'a aittir, Allah içindir. Başka hiçbir varlığa, hiçbir kimseye hamd edilmez şükredilir, teşekkür edilir ama hamd edilmez. Aynı zamanda Allah'a hamd şükür verince yapılır. Ham verecekleri için yapılır. Verdikleri için zaten şükür hamdin içindedir. Şükredilir ama ham Allah'ın verecekleri için yapılır. Şükür, teşekkür Var olan herhangi bir şeyi aldığımızda teşekkür ederiz, şükrederiz. Ama ham, Hamid'in yaratıp vermesidir, yoktan yaratıp vermesidir. Yoktan yaratıp vermiyorsa o Hamid değildir, Hamid olmaz. Ama ona teşekkür edilir. Onun için ham Allah'a has, Allah'a özeldir. Elhamdülillahirrebbil alemin derken evet, evet. bunu unutmamamız gerekir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Allah'a ham, Allah'ı övme, Allah'ın zatını övme. Nasıl ki Allah, ben ona ruhumdan nefettim dediyse, evet, Allah'ın kendisine nefettiği ruha ham etmesi lazım. Bu kulun ...zati hamdidir. Allah onu... ...kendinden yarattığı için... ...kendinden ona ruh nefettiği için... ...bu zati hamdır. hamdidir. Sıfatlarına ham ...Allah kendinden ona... kuruna sıfatlar vermiş. Kendindeki sıfatlar... ...insandan başka hiçbir varlıkta yoktur. Her bir varlıkta bir parça vardır. Ama... Hiçbir varlık zati hamdi yapamaz. Bir tek insan bunu yapabilir. Çünkü Allah insana ruhundan nefret etmiş. Kuldaki bütün sıfatlar, bütün vasıflar, yani kulun merhametli olması, kulun affetmesi, kulun sevmesi, görmesi, işitmesi, bilmesi, irade etmesi, dilemesi, her ne varsa, hangi sıfat varsa, Allah'ın bütün isimleri zaten ona tecelli etmiş, esma Hüsna ona tecelli etmiş. İsimlerine, sıfatlarına ham, aynı zamanda kendindeki Allah'ın o sıfatlarına Allah'a şükür ve hamdır. Ham olmalıdır. Allah'ın efarine ham, işine hamd. Allah insanı yaratıp dünyaya göndermiş, her işi her anda O yapıyor. Evet. Onun için ayet-i kerimede buyurdu, O her an bir şey'ndedir, her an bir iştedir. Her an her şeyi yaratıp yok ediyor, var edip yok ediyor. Bütün varlık buna dahildir. Ona bir imtihan yeri hazırlamış, Kamil insan, Hazreti insan olsun diye ona imkan tanıyor, imkan tanımış. Neyi yaşarsa yaşasın, önüne ne gelirse gelsin mutlaka bu Allah'ın ef'arındandır. Allah'ın ona, kuruna muamelesidir yani. Sebebi görüp, sebebin sahibini görmemek evet, şirktir. Kur ile Allah arasına evet, perde olarak girer. O farkında olmadan şirke düşmüştür. Bugün böyle muamele eder, yarın tam tersi olarak bir muamele de bulunur. O da bir imtihan. Yani bugün iyidir, yarın hasta olur. Bugün fakirdir, yarın zengin olur. Bugün zengin, yarın fakir olur. Bugün hiçbir sorun yok, yarın bir sürü sorun olur. Ama her halükarda o kul imtihandadır. O Allah'ın ef'alidir. Sen bunu Allah'tan görmezsen, bu bir imtihandır demezsen, Allah'ın emrettiği gibi yapmazsan ne olur? Allah'ın ef'anında Allah'a şirk koşarsın. Bütün bildiklerimi Allah bana öğretmiş, Allah'ın öğretmesi sayesinde öğrenmişim demezsen, o ilmini, bilgini Allah yolunda kullanmazsan, evet, ne yapmış olursun? Allah'ı isimlerinde ona şerit koşmuş, şirk koşmuşsun. Benim varlığım bana aittir. Ben dediğinde, kendini Allah'a ait görmediğinde, kendini kendine ait gördüğünde, evet, Allah'ın zatına şirk koşmuşsun. Bütün bunları bildik, anladık. Bir de Allah'ın Vedud ismini anlatmaya çalışmıştık. Yaratılışın sebebi, sevmek. Allah'ın muhabbeti, sevmesi. Bütün bunları bildikten sonra bir de Allah'ın sevgisine hamd etmek lazım. Eğer o sevgi devam etmeseydi, o sevgi sürekli olmasaydı Allah varlığı yok ederdi. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Eğer Allah insanların günahına göre muamele etseydi bütün varlığı yok ederdi. Eğer bunları bildikse, anladıksa, Allah'ı sevdikse, O'nun zatına hamd ettikse, sıfatlarına hamd ettikse, İsimlerini, sıfatlarını hamd ettiysek bu sefer yapmamız gereken şey nedir? Bütün bu nimeti ikram eden Allah'a evet bir de ona hamd etmeye hamd etmemiz gerekir. Ham övmek demek. Sevmeden övmek olmaz. Onun için önce vecud ismini anlattım. Bir şeyi sevmiyorsan onu övemezsin. Översen ne olur? Övmeye çalışırsan sevmeden dilin de övmüş olursun kalbin o, övmeni tasdik etmemiş olur bu durumda ne olmuş olursun? Hamd münafığı olmuş olursun hamdın münafığı hamdın münafığı varmış bir yerde diliyle elhamdülillah diyor hamd olsun diyor içinden isyan ediyor bu hamd münafıkıydır. Allah ne buyuruyor? diyet ayet-i kerimede, yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. O zaman önce bu hamdi, bu tesbihi okumak lazım. Bu hamd'i, bu tesbihi okumadan bizim hamd etmemiz mümkün değil çünkü. Hiçbir varlık layıkıyla Allah'a hamd edemez, hamd ile tesbih edemez. Hiç kimsenin gücü buna yetmez. Eğer yeseydi bunu peygamberler yapardı. Onun için Resulullah Efendimiz buyurmuştu öyle. Ya Rabbi sana layıkıyla hamd edemedi. Seni layıkıyla tesbih edemedim." Eğer o söylediyse, layıkıyla hamd edemeyeceğimizi, tesbih edemeyeceğimizi bilmemiz gerekir. Layıkıyla hamd. Hamdi kim yapabilir? Layıkıyla hamdi ancak Allah yapar. Çünkü ancak o kendini tanır. Tanımadan evet, hamd mümkün değil, hamd olmaz. Bütün varlık Allah'ı hamd ile tesbih ediyor. Allah'ı övüyor. Mahlukatın hamdi iki türlüdür. Bir tanesi zahiri, bir tanesi batîndir. Yani biri baş gözüyle görülür, biri kalp gözüyle, biri gönül ile bakınca, tefekkür edilince o açılır, o öyle görülür eğer doğru bir bakışla bakılsa, bu anlaşılsa, kul neyi görür? Bütün varlığın, Allah'a hamd ettiğini, hamd ile tesbih ettiğini görür. Allah her neyi yaratmışsa, buyurdu ki, Allah onu hak ile yaratmıştır. Hak ile derken, onun bir amacı var, bir gayesi var. Ama o her ne olursa olsun, insanın hizmetine verilmiş. Onun için Allah yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. İnsanın emrine müsahhar kıldım, emrine amade kıldım buyuruyor. Onun bir amacı var, bir gayesi var. Ve her bir varlık kendi vazifesini yerine getirirken ham dedi. Zahiri olarak baktığımızda onun hamdını evet. ne yapmamız lazım? Görmemiz lazım. Vazifesini yapıyor. Bir kulda eğer yeryüzünde Allah'a halife olmadıysa, Rabbini temsil etmediyse, ona avd olmadıysa, onun rızasını, dostluğunu, cemalini, ebedi hayatını kazanmak için çaba gayret sarf edip koşmadıysa o hamd etmemiş. Bir de hamd övülmeye layık olan Allah'tır. Övmeye layık olan Allah'tır. Yani insanların övmesi olabilir ama asıl övme Allah'a aittir. Kul Allah'a ham dedince Allah'tan bir şey artmaz. Etmeyince bir şey eksilmez. Ham eden, o, onu kendi lehine yapmıştır. O, Allah'ın övgüsüne layık olur. Övme Allah'a aitti. O bir kulu övüyorsa, evet, o övgüye layık olmuş ve gerçekten kazanmıştır. Ama Allah onu övmediyse, bütün insanlar onu övse, bu hiçbir mana ifade etmez, ona hiçbir şey kazandırmazdır. Geçici olarak sanki bir şey kazanmış gibi görür, evet. Ölünce uykudan uyanır. Övmek Allah'a aittir. Aynı zamanda hamd Allah'ın övdüğünü övmektir, övmediğini övmemektir. Allah neyi övüyor, kimi övüyor? Allah peygamberlerini övüyor. Allah ibadeti övüyor, imanı övüyor. İhsani övüyor, salih ameli övüyor, güzel yapanları övüyor, mühsünü övüyor. Biz de eğer Allah'ın övdüğünü övmüyorsak, Allah'ı övmedik, hamd etmedik. Rabbimize ters düştük. Onun övmediğini de övüyorsak, tam ters tarafa gittik demektir. Yani zengini övdüksek, mevki makam sahibini övdüksek, Mevkisinden, makamından dolayı, zenginliğinden dolayı övdüysek, onları daha büyük gördüysek, evet ne yaptık? Ters tarafa gidiyoruz. Rabbimize ters düştük. Namaz kılarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Övmek de Allah'a aittir, övülmek de O'na aittir diyoruz. Sonra evet, selam verip Allah'ın övmediğini övüyorsak ya da övdüğünü övmüyorsak, Hamd münafıkı oldu. Hamdın münafıkıyız. Dilimizde söylüyoruz ama kalbimiz bunu tasdik etmemiş, evet. fiilimizde bunu tasdik etmemiş demektir. Evet, yerde gökte ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Hamd ile tesbih etmek demek hem varlığıyla onu övüyor. Allah'ı övüyor. Kimin bunu görmesi gerekir? İnsanın. Kendisi için yaratıldığı insanın varlığın hamdini görmesi gerekiyor. Ondaki güzelliği görmesi gerekiyor. Neye bakarsa baksın, bunu Rabbim yaratmış. Bunu insan için yaratmış. Benim için yaratmış. İsterse bu bir manzara olsun, bir manzaraya bakmış olsun. Kurumun gözüne güzel gelsin diye. Biz gökyüzünü yıldızlarla süsledik buyurdu Süs olsun. Bir de çölde yolculuk yaparken yolunuzu burasınız diye. Eğer bakışımız eşyaya, mahlukata böyle olursa evet, zahiri olarak hamdi onun üzerinde görürüz. Neye bakarsak bakalım onu severiz. Sevmeden hamd olmaz demişti. Bunu Rabbim yaratmış. Benim için ben faydalanayım diye yaratmış. Her neye bakarsa baksın. Bir de insana baktığında bütünüyle bir hamd olması lazım. O insan onun için velinimettir. Cennete gitmesine vesiledir, sebeptir. Eğer onun gönlünü yaparsa, ona yakın olursa, onun bir sıkıntısını giderirse Allah'ın rızasını, sevgisini kazanır. Eğer tersini yapıyorsa, evet, ona hamd etmedi. Onun üzerinden hamd etmedi. Onu Allah yaratmamış mıydı? Bakarken neden böyle bakmadın? Baksaydın ne olurdu? Severdin. Onun üzerinden Allah'a hamd ederdin. Onun üzerinden Allah'ı överdin. Ne güzel yaratmış. Diyelim ki bütün halleri kötü olsun. O sadece bir altına pırlantaya bulaşmış, çamur gibidir. Çamuru görmekten öteye, evet, onu görmen gerekir. Onu görüp hamd etmen gerekir. Diyelim ki, en kötü halde olsun, Firavun gibi olsun, iblis gibi olsun, iblisin arkadaşı olsun. Bu yine böyledir. Onun sayesinde kazanıyorsun. O yanlış yapıp, sen güzel yaptıkça kazanıyorsun. Yine, senin için hayra vesile oldu, hamde vesile oldu, sebep oldu. Bütün varlığa böyle bakıp, bütün varlık üzerinden hamd etmek gerekir. Eğer hamd etmesek ne yaparız? Hamd etmesek Allah'a senin işini beğenmedim demiş olursun. Bunu sevmedim, bunu beğenmedim, sen sevmişsin. Sen böyle takdir etmişsin, böyle hükmetmişsin, böyle doğrudur demişsin. Senin bunda bir hikmetin olabilir ama ben sevmiyorum. Bu haddi aşmaktır. Bu Rabbine karşı saygısızlıktır. Bu hamde, evet, eğer dilimizle bunu söyleyip, gönlümüz bunu tasdik etmiyorsa, gerekeni yapamıyorsa, evet, bu hamde münafaklattır. Bir de bütün varlığın nasıl ki zahiri bir tarafı varsa insan gibi, hamd ile tesbih ediyor. Allah bunu söylüyor. Bir de onun manevi tarafı vardır, batini tarafı vardır. Bütün varlığın batını tarafı baki tarafıdır. Evet. Zahiri tarafı fani taraf, manevi tarafı baki tarafıdır. Bütün varlığın aynı zamanda bir de baki bir tarafı vardır. Yani hepsinin bir ruhu iradesi vardır. Ruhu iradesi olmasa nasıl hamd ile tesbih eder? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Yerle gök bitişirken Allah buyurdu ki ister isteyerek ister istemeyerek gelin deyince yerde gökte. Hepsi biz isteyerek geldik ya Rabbi. dediler. Emri alıyor. İradesi var. Aynı zamanda tercih yaptı. Zaten gelmiyorum demesi mümkün değildir. Allah yerin, göğün, bütün varlığın evet, irade sahibi olduğunu beyan etmek için böyle söyledi. Her şey diridir onun için. Mesela Allah bir kuruna perdeyi açsa her şeyin Allah'ı zikrettiğini görür, bilir. Zikrini işitir. Tesbihini işitir. Ama bunu işitebilmesi için önce ona zulmetmemesi lazım. Ona haksızlık etmemiş olması lazım. Onu küçümsememiş olması lazım. Ona Rabbini hamd ile tesbih eden bir varlık olarak bakması lazım ki bu perde ona açılsın. Yoksa o kendini ona aşmaz. Yanlış bakmış, yanlış görmüş. O baktığı o değildir. Ona doğru bir bakışla bakarsa, Rabbini hamd ile tesbih eden bir varlık olarak bakarsa açılır. Doğru baktın, göreceksin. Doğru bakmadığın için göremiyorsun. Aynı şekilde bir insan kendine doğru bakarsa, kendini Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak kabul ederse, Allah'ın buyurduğu gibi, ben ona ruhumdan nef ettim, Dediği gibi eğer kul kendine, evet, Allah'ın kendisine nef ettiği ruhla, varlıkta durursa, o varlıkla, onunla tadarsa, böyle baksın yeterlidir yani. Böyle anlasın yeterlidir. Yalnız sadece kendine böyle bakması yetmiyor. Karşısındakine de öyle bakması lazım. Onun nasıl büyük bir şerefe, kıymete, değere, layık olduğunu bilmesi lazım. Herhangi bir zahiri şeyinden dolayı değil, manevi olarak böyle bakıp ona böyle kıymet değer verirse ne olur kendini görür. O perde ona açılır. Allah'ın kendisinin nefetli ruhu görür. Onunla Rabbinin cemalini müşahede eder. Yoksa yoksa yok. Bu ham. Öyle sevmeden bu bu şekilde bakamaz ve Rabbini onun üzerinden övemez. Her şey kendi hamdini yapar. O insanın hizmetine verilmiş, kendine ait olan hamdi yapar. Mesela bir eşeğin hamdi, insana hizmet etmek için yük taşımaktır. Yapıyorsa o hamdini yapmış. Onun bir zikri vardır, hamdi vardır. O ayrı. İnsan bakınca önce onu görmelidir. Rabbine itaat halindedir, insana hizmet için yaratılmış... Ve vazifesini yapıyor, yerine getiriyor. Bir eşeğe bu bakışla bakılsa, onu sevmemek mümkün değildir. Evet, öyle baktığında onun üzerinden evet, Allah'a hamd etmiş olur. Ya Rabbi ne güzel yaratmışsın. Bize ihsanda bulunmuşsun. İkramda bulunmuşsun. Bunu bize emanet etmişsin, bize hizmet etsin diye varlık emanet. Böyle baktığında evet, onun üzerinden zahiri olarak ne yapmış olur? Allah'a hamd etmiş olur. Bir ağacın gölgesinde dursa o gölgeye hamd etmesi lazım. Bakıp hamd etmesi lazım. Yürürken ayağına hamd etmesi lazım. Bakarken gözüne hamd etmesi lazım. Dinlerken kulağına hamd etmesi lazım. Düşünürken aklına hamd etmesi lazım. Severken gönlüne, ruhuna hamd etmesi lazım. Bir şey öğrenirken, ezberlerken hafızasına hamd etmesi lazım. Evet. Böylesine bütün azalarına, bütün varlığa hamd etmesi lazım. Ki hamd Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Alemler, bütün alemlerden... Allah'a olsun diyoruz. Bütün alemlerden Allah'a hamdolsun demek bu demektir. Evet. Elbette ki bunun ötesi de vardır. Eğer biri Allah'a hamd ediyorsa hamde ve layık olur. Övgüye layık olur. Ne kadar hamd ettiği kadarıyla. Yani sen iki damla Allah'a Hamd edeceksin, bir deriye hamd isteyeceksin. Böyle olmaz. İki damla yaptığında yirmi damla iste, bire on verir. Seni över, seni öldürür. Mesele Allah'ın seni övmesidir. Bütün alemlerden Allah'a hamd etmedikçe hamd etmiş olmuyoruz. Bütün alemlerden Allah'a ham dedince evet. neyi kazanıyoruz onu söyleyeyim. Bütün alemleri sevmiş oluyorsun. Neye bakarsan bak, onunla Allah'a hamd edersin, hamd etmiş oluyorsun. Onun üzerinden Allah'ı övmüş oluyorsun. Yani bu güzeldir demezsen, sevmezsen övemezsin. Bu durumda ham ettiğin her ne varsa onu sevdim demektir. sevdiğin kadar sevilirsin hamdettiğin kadar seversin sevdiğin kadar hamd edersin evet. Allah'a ne kadar hamd ettiysen, ne kadar sevdiysen bütün varlık, mahlukat üzerinden evet. Allah tarafından da o kadar övülür ve o kadar sevilirsin bütün varlık üzerinden, bütün kainat üzerinden Allah'a hamd etsen ve Allah'ı sevsen bu durumda bütün kainat kadar Allah'ın seni sevmesi ve seni övmesi lazım. Seviyor ve övüyor mu? Evet. Aynen öyle yapıyor. Senin gönlündeki muhabbet bütün varlığa tecelli ediyor. Allah'a yakın olanlar böyledir. Allah'a yakınlık, Allah'a nasıl yakın olmuş? Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yakınlık iman iledir. Sevmekledir, hamdiledir. Sevmiyorsa, hamdetmiyorsa iman etmemiştir zaten. Evet, imanı sevdiği kadar ve hamdettiği kadardır. Onu övdüğü kadardır. Övdüğü kadar sever. Sevdiği kadar da över. Evet, bütün varlığa onun gönlündeki o muhabbet tecelli eder. Varlık, her ne varsa, hepsi kendini ona açar. Evet, olduğu gibi açar. Yani hangi tarafa dönerse dönsün, o olduğu gibi açılır ona. Niye? Sevgi karşılıklıdır. Varlık onu seviyor. O, varlık üzerinden, onun üzerinden Allah'a hamd etti. Allah o varlık üzerinden onu över, onu sever. Hepsi irade sahibi ve hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Biz gözümüzü kapatsak da, biz görmedik, görmüyoruz desek de Allah öyle buyurduysa o öyledir. Bizim görmemizin ötesinde bir şeydir o. Evet. Biraz kendi kendimize, kendi üzerimizden Allah'a nasıl hamd edeceğiz? Bir, oraya bir bakalım isterseniz. Hepimiz müminler iman etmiş ki, dünya imtihan yeridir, dünya ebedi hayatı kazanma yeridir. O zaman Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o bir imtihan. İmtihan demek, kazanma imkanı demektir. Nimet de gelse öyledir, musibet de gelse öyledir. İmtihandır, kazanma imkanıdır. Eğer biri Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul etmiyorsa, yaşadığı hayatı sevmiyor, beğenmiyor ve kabul etmiyorsa, imtihanı sevmedi, kabul etmedi, dolayısıyla hayatına evet, hamd etmedi. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul etmedi, beğenmedi. Diliyle istediği kadar elhamdülillah desin, elhamdülillahirrabbil alemin desin. Ne dedim? Bu hamdın münafığıydır. Hamd münafığıydır. Aynı şekilde ben seviyorum desin, sevgisinin gereğini yerine getirmesin. Onun için hiçbir şey yapmasın. Bu da sevginin, sevmenin münafığıydır. Aynı şekilde bütün olaylara, meselelere bakarken, Oradaki Allah'ın hikmetini, muradını görmelidir. Görüp hamd etmelidir. Mutlaka onun arkasında nimet vardır. Bir şeyi Allah yaratıyorsa, O, Rahman ve Rahim'dir. O, onun rahmetidir. Bize göre çirkin görünebilir. Mesela, Münafıklar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iftira attılar. Onun hanımına iftira attılar. Allah ayet-i buyurdu ki, siz bunu kendiniz için şer zannediyorsunuz. Bu sizin için şer değil. Bu sizin için hayırdır. Resulullah Efendimiz'in namusuna iftira atılmış, bütün Medine çalkalanmış, karanlığa gömülmüş. Ama Allah buyurdu ki, siz bunu şer zannediyorsunuz, bu sizin için hayırdır. Bilemiyoruz, Allah biliyor. Her ne varsa o hayırdır. O ki onu Allah yaratmış, o hayırdır. Bir beşer olarak, evet, sadece şu ana bakıyoruz, o andaki duruma bakıyoruz, onu şer gibi görüyoruz. Ama onun arkasında bir hayır vardır arkasındaki hayrı alıp almamak senin elindedir. Eğer sen onu Allah'tan bilirsen Allah'ın emrettiği gibi yaparsan o hayır olur. Ama onu Allah'tan bilmezsen, birilerinden bilirsen, imtihan olarak kabul etmezsen ne olur? Hem dünyada şer olur, hem de ahirette senin için şer olur. Yani bela üstüne bela o olur. mümine ne gelirse gelsin Resulullah Efendimiz buyurdu Vesselam, müminin haline şaşılır bir nimet geldiğinde şükreder kazanır musibet geldiğinde sabreder kazanır her halükarda kazanıyor ama mümin değilse nimet geldiğinde onu kendinden bilir onunla şirk düşer musibet geldiğinde onu başkalarından bilir bu sefer orada şirk düşer İmtihanı kabul etmemiştir. Bela üstüne bela olmuştur ona. Eğer günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıkıp ona hamd ediyorsa, övmekte övülmekte sana aittir, sen layıksın diyorsa, o zaman, İnsanların övdüğüne de Allah'ın övdüğüne bakmamız lazım. Gerçekten Allah'ı övüyor muyuz, övmüyor muyuz? Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu güzeldir, bu mutlaka hayırdır, diyor muyuz, demiyor muyuz? Mutlaka, Rabbim benim ebedi hayatımı kazanmamı istiyor, bunu bunun için yaratmış, bu muameleyi bunun için yaptı, diyor muyuz, demiyor muyuz? Aynı şekilde, Allah'ın övdüğünü övüyor muyuz, övmiyor muyuz? Onu seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Evet, Ham, o zaman bir kulun mümin olup olmadığını belirler. Mümin midir, münafık midir? Bunu sonuna kadar belirler. Rabbine iman etmiş mi, etmemiş mi? Allah'ı kabul ediyor mu, etmiyor mu? Bunu belirler. Allah'ın sözünü kabul etmiş mi, etmemiş mi? Belirler bunu. Her birimiz kendimize baktığımızda, hamdimize baktığımızda bunu hemen anlarız. Evet. Anlarız, yapmamız gereken şey nedir? Hemen hamd yoluna koyulmak. Hamid, Allah'ın ismidir dedik. Ondan başkasına evet, hamd edilmez. Teşekkür edilir ama hamd edilmez. Ham sadece onun içindir. Sadece ona ait, ona layıktır. Hamde layık olan da odur. Sevilmeye layık olan da odur. Evet, Fatiha'nın üzerinden anlarsak Elhamdülillahi Rabbil alemin ham alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a aittir. Neden? el-Rahim. Er o Rahman ve Rahim'dir çünkü. Sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun onun rahmetidir. Maliki Yevmiddin din gününün sahibidir. Hesabı görecek olan O'dur. Dinin sahibidir. Eğer biri birine hamid diyecek olsak övülmeye layık diyecek olsak onun alemlerin Rabbi olması gerekir. Rahman ve Rahim olması gerekir. Malik Yevmi din olması gerekir. Evet. Sonra Hamde Övgüye layık sensin. Övmeye layık sensin. Onun için yalnız sana abd oluyorum. İyâken abdû ve yyâken estâig. Ve yalnız seni istiyorum. Eğer biri yalnız ona abd olmamışsa, Allah'a abd olmak onun hayatının gayesi değilse, asıl amacı bu değilse, hedefi bu değilse, evet, yalan söyledi avdolmanın münafıklığıdır o da. Yalnız seni istean ediyoruz. Yalnız seni istiyoruz. Yalnız senden seni istiyoruz. Senden sirat-i müstakimi istiyoruz. Sana gelen yolu istiyoruz. O kendisine nimet verdiğin kullar nasıl sana geldiyse Nasıl sana abd olduysa biz de onlar gibi olmak istiyoruz. Gazaba uğrayanlar gibi, delalette kalanlar gibi olmak istemiyoruz. Fatiha buydu. Eğer Fatiha'yı okurken bütün bunları bilmiyor, iman etmemişsek, gerçekten bunun için çaba gayret saf etmiyorsak, Fatiha'nın münafığı, namazın münafığı izlemektir Eğer öyle değilse, biri söylesin, yok, başka türlü de olur dersin. Allah böyle dediyse, bu böyledir. Allah karşısında varlık iddia etmek, şirktir, köfürdür. Her şey Allah'a aittir. Kul da Allah'a aittir. İlle de ben deyip kendi benliğine yapışırsa, sarılırsa evet, ne olur? Kendini dünyaya mahkum etmiş olur. Kendini gölgeye mahkum etmiş olur. Kendini mağaraya kapatmış olur. Bir insan kendini ne kadar seviyorsa evet, o kadar kendine hamd ediyor demektir. Nefsini ne kadar seviyorsa Hamdi nefsine yapıyor demektir Baksın Ne kadar kendine hamd ediyor Nefsine hamd ediyor Ne kadar Allah'a hamd ediyor Onun için hiçbir şey için Ben yaptım Ben akıllıydım Ben biliyordum evet. Dememek lazım Bu doğru değildir Allah ikram etti demek lazım Allah yardım etti demek lazım. İnsan sadece duadan ibarettir. Duanız olmasaydı, Rabbini size neden değer versin buyurdu, neden kıymet versin? Sen istedin, Allah yarattı, ikram etti. Ama bir imtihan olarak. Onun için böyle zahiri olarak zengin birine, mevki makam sahibi birine, sanki Allah ona ikram etmiş gibi bakmak doğru değildir. Ya da biri musibete uğradıysa, hastalığa, belaya düşar olduysa, Allah ona belasını vermiş gibi bakmak, bu şekilde konuşmak, imtihanı kabul etmemektir. Diliyle istediği kadar imtihan desin. Dünya imtihan yeridir demiş olsun. Eğer biri imtihanı kabul etmediyse, O hiçbir şeyi kabul etmemiş demektir. Kendini kandırıyor demektir. Bütün yaratılana bakarken, yaratanla beraber bakmak gerekiyor. Eğer kul hakikate ermek istiyorsa, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü buyurduğu gibi, Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster. Bu Resulullah Efendimiz'in duasıdır. Belki bu duayı duymayan kimse yoktur. Eşyanın hakikatini gördüğünde neyi görecek? Bütün eşyanın, varlığın Allah'a hamd ile tesbih ettiğini görecek. Her şeyin Allah'a aşık olduğunu görecek. Her şeyin Allah'ın emrettiği gibi durduğunu görecek. Bunu görünce ne olur? Nereye bakarsa baksın, Allah'ı zikreder, Allah'ı tesbih eder, Allah'a hamd eder. Bir varlığın hamdine, bir de kendi hamdine bakar. Kendisi için yaratılmış, kendi hizmetine verilmiş, mahlukatın hamdini, tesbihini görülce, bir de kendine bakıp, varlıktan, mahlukattan utanır, haya eder. Bütün varlıktan Allah'ın güzelliğini müşahade eder. Sanatının güzelliğini müşahade eder. Yani biri bir esere bakıyorsa, sadece esere baktıysa, bu kendi kendine olan bir şey değildir zaten. Neyi görecek bir de? Bunu yapan biri var. Eğer o güzelse, yapan güzeldir. Yapanın güzelliğidir. Bir de varlığa böyle bakmak gerekiyor. Eğer sadece birini görüp güzeldir dersek Allah'a hamdil layık görmemiş oluruz. Allah ne güzel yaratmış demek lazım. O ona mı aittir ki ona sen güzelsin dedin? Allah güzel yaratmış. Demedikçe hamd etmiş olmuyoruz. Yani biri ekmeği yese sonra ekmeğe dönüp sana teşekkür ederim dese. Bu nasıl şükür olsun? Onu getirene ona vesile olana teşekkür etmen lazım. Allah'a şükretmen lazım. Ekmeğe teşekkür etmek olur mu? Biz de varlığa hamd etmiyoruz. Varlığın sahibine hamd etmemiz lazım. Onun için varlığa bakarken sahibini görmemiz lazım. Hz. Ali Efendimizin buyurduğu gibi, hiçbir şey yoktur ki, ondan önce, onunla beraber, ondan sonra Allah'ı görmemiş olayım dedi. Allah tecelli etmiş, bütün varlık onunla varlıkta duruyor. O varlıkta tutuyor, onun nurudur. O zaman biri doğru hamd ederse, doğru hamde, doğru iman ederse, doğru bakarsa ne olur? Allah'ın nurunun içinde yüzdüğünü görür. Boş, bir noktanın bile olmadığını görür. Bütün varlıkta her ne varsa, hepsinin aslında nurdan ibaret olduğunu görür. Ve hepsinin Rabbini hamd ile tesbih ettiğini görür. Överken tesbihi de beraber yapman lazım. Ya Rabbi sen subhansın. Ben seni övmekten acizim. Bu güzelliği anlatmaktan acizim. Nasıl anlatırsam anlatayım, anlatamayacağımı biliyorum. Bunu idrak ettim. Her ne ki var, her neyi ki yaratmışsan sen onu subhan olarak yaratmışsın, noksansız yaratmışsın, eksiksiz yaratmışsın, yerli yerinde yaratmışsın. Senin başına ne gelirse gelsin, hayatta neyi yaşarsan yaşa bunu söylemen gerekir. Bunu söylediğinde hamd etmiş oluyorsun. Ama bunu söylemek bir beşer olarak mümkün değil. O zaman bütün çabanı, gayretini sarf etmen lazım. Arada bir düşsen de hemen toparlanıp tövbe etmen lazım. Evet. Bir şey sormak isteyen var mıydı? Efendim Asal derece buradan mı bilmiyorum da Bir rüya görmüştü efendim O gördüğün rüya beni tedirgin etti ya da kendisiye beraber birkaç kişi daha vardı herhalde. Ben de dahil olmak üzere. Bir yolun sonuna geldik, onun adına göre yolun sonu yokmuş. Ben demişim, başka gidecek yer yok, o zaman uçarak gidelim diye. Uçmayı denemişim, biraz uçmuşum, yere düşmüşüm. Sen dediğine göre, bana yani mı parça olmuşum? O da aramış yani salıra ekibini. Salıra ekibi gelmiş. Asıl bakmış ki bana bir şey olmamış. E ben dönüp demişim ki yani biz nasıl bir yolu gideceğiz? Acaba bir yerden hata mı yapıyoruz? Evet. Herhalde sizi dinlemiyor muyuz? Başımıza mı bir... Doğru ki. bir şey. Eğer yol karanlıksa, yolun ötesi yoksa sonu yoksa, bu durumda karanlıkta kalan bir şey vardır. Gönlümüzde anlamadığımız bir şey vardır. Onu anlamak gerekiyor. Buradan hep zaten sirat-i müstakimi anlatıyoruz, yolu anlatıyoruz, vüstat yolunu anlatıyoruz. Ama böyle bir şeyi iki kelimeyle anlat derseniz bu mümkün değildir. Şimdiye kadar neyi anlattıksa hepsi lazım. Hepsi olması gereken şeyler. Allah'ın kelamını beraber anlamaya çalıştık. Tefsiri yaptık beraber. Evet, i̇ki birçok sene boyunca Allah ne söylemiş? Anlattık onu. Eğer bir kelimeyle olacak şey olsaydı Allah da bir kelimeyle söylerdi onu. Eğer altı bin 230 ayette söylediyse bu durumda hepsini dinlemek lazım. Hepsini anlamaya çalışmak lazım. Evet, her birinde Allah neyi emretmişse onu uygulamaya çalışmak lazım. İnsan kendini küçümsememelidir. Allah yap dediyse o yapar. O kolaydır. O zor değildir. Eğer zor geliyorsa biz onu kendi kendimize zorlaştırmışız demektir. Onu anlamaya çalışmamışız demektir. O, mutlaka Allah'ın tecelli ettiği o gönlünü kullanması gerekiyor. Allah gönüle tecelli ediyor. Aslında buradan bir şey anlatmıyorum. Gerçekten bir şey anlattığımı düşünmüyorum. Çünkü anlatamıyorum. Yani senin anlattığın Allah'ın ismidir. Allah'ın ismi nasıl anlatılır? Bir beşer onu nasıl anlatabilir? Bu mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün değil. Ama Allah gönüle tecelli ediyor. Sen bilebilirsin. Anlayabilirsin. Ne kadarını anlatırsın? Onun için dinleyerek anlamak değil, tefekkür ederek, düşünerek anlamak gerekiyor. Ben sadece birkaç kelimeyle Belki nasıl tefekkür edilmesi gerektiğini söylüyorum. Yoksa ya da nasıl hamdettiğimi gibi izah etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Allah'a dost olmak istiyor, vasıl olmak istiyor. Huzura çıkmak istiyor. Yapmaları gereken şey bizi dinlemektir ama kuru bir dinleme değil. Eğer varlığa böyle bakalım dediyse böyle bakmaya çalışmamız lazım. Sen bir şey yapmayacaksın. Senin duandan başka gücün yoktur diye Allah. Sen isteyeceksin. Çaba gere saf ettiğinde fiilini de ortaya koymuş olacaksın. Allah senin bu duanı kabul edip ne yapacak? Açacak. Açınca zaten kayboluyorsun orada. Söz bitiyor orada. Konuşamazsın. Anlatamazsın. Bu anlatılacak bir şey değil. İman edeceksin, yaşayacaksın. Allah perdeyi açacak gönlüne edecek, tecelli edecek, onu yaşayacaksın. Tadacaksın onu. Onun için Allah'ın isimleri anlatılmaz. Zati anlatılmaz. Sıfatları anlatılmaz. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah zatıyla, sıfatıyla ona tecelli etmiş. Kendi üzerinde sonsuz bir deryadan bir damla misali anlamaya çalışır, anlar. Bir damla kadar anlayacak yalnız. Onu anlaması gerekiyor. Ama ben anladım diyemez. Niye? Sonsuz bir deriyadan kendisi bir damladır. Evet. Onun için öyle işi, kulluğu, ibadeti, hamdi, hayatı kelimelere boğmamak lazım. Allah'a hamd etmek öyle kolay bir şey değil. Basit bir şey değil. Çünkü hamd edenler hamde layık olurlar. Hamd edebilmek için önce görmeleri gerekir. Evet, o hamd gözüyle bakmaları gerekir. Önce kendine, insana, bütün insanlara öyle bakması lazım. Evet, i̇nsanlar birbirine hamd gözüyle bakarsa, Birbirine bakıp Allah'a hamd ederse, birbirini bir kitap gibi, bir ayet gibi görür, onu okursa, ne olur? Asr-ı Saadet gibi cennet olur. Allah'a hamd ediyoruz. Ham, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Allah'a özel. Kendimiz için Allah'a hamd ediyoruz, varlığımız için Allah'a hamd ediyoruz. Allah'ın bize, muamelesine hamd ediyoruz. Eğer O bizi cennete doğru sürüklemese, mutlaka kaybedenlerden oluruz. O Rahman ve Rahim oluşuyla, rahmetiyle evet, sürekli bizi cennete taraf döndürüp, kendini taraf döndürüp yürütüyor çekiyor. Evet, Allah'a hamd ediyoruz. Allah'a bütün alemlerden hamd ediyoruz. Bütün alemler ona ait. Her şey onun güzelliğinin eseridir. Onun için bütün alemlerden Allah'a hamur olsun. Allah hepinizden razı olsun.